812. konu, Muaz bin Cebel'in ağlaması. İbni Ömer ağladığını gördüğü Muaz bin Cebel'e, ey Muaz, niçin ağlıyorsun, diye sordu. O da şunları söyledi. Hatırıma, Hazreti Peygamberden işitmiş olduğum şu hadisi şerif geldi de onun için ağlıyorum. Riyanın en azı dahi şirktir. Allah katında kulların en sevimlisi gizli takva sahipleridir. Böyleleri, ortalıkta bulunmadıkları zaman kimse tarafından aranmaz, bir yerde bulundukları zaman da tanınmazlar, yani şöhretleri yoktur, işte asıl hidayet mumları ve ilim çıraları böyle kimselerdir. İbni Ömer, Mutafif'in suresini okuyordu, 6. ayet olan, o gün insanlar alemlerin Rabbi, olan Allah'ın huzurunda, hesap vermek için, dururlar, mealindeki ayete geldiğinde ağlamaya başladı, o kadar ağladı ki güçten düşüp yere kapaklandı.